ve yığfır l kum dıno b kum v man yutgillah ve rasulü h fqd faza fozun âzîma. Ama âd fâin astql hadît kitabüllah v khir al hdi hdi muhammedin sallallahu aleyhi v slem v şhr al umur muhdeftatü h v kll muhdeften bidga v arkadaşlar, Şeyhül Muhammed kitab Tevhid adlı risalesini okumaya devam ediyoruz. Bu hafta almak istediğimiz, şerh etmek istediğimiz konu kaderi inkar edenlerle ilgili bir bahis olacak. Müellif Rahim Allah burada bizlere şöyle bir başlık zikretmiş. Babu u mâca'e munkiril kader. Kaderi inkar eden, kaderi kabul etmeyenler ile ilgili gelen deliller, delillerin toplandığı bab. Bölüm Biliyorsunuz seleften birçok e, ilim ehlinin de zikrettiği gibi kadar sırrullah fi halqi Allah Teala'nın mahlukatı arasında bir sırdır. Kendisinden başka kimsenin bilmediği hususiyetlerinden bir hususiyettir. Özelliklerinden bir özelliktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onların peşinden giden, onları takip eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat, kader konusunda öncelikle şu esaslara inanır. İlk olarak bizler iman ederiz ki, yeryüzünde vuku bulan, yeryüzünde meydana gelen her şey, daha önceden Allah'ın ilminde var olan, Allah'ın ilmiyle bildiği, şeylerdendir. Yani bizim gözümüzle müşahede ettiğimiz yahut duyduğumuz yahut ileriki yaşantımızda göreceğimiz, yaşayacağımız şeyler ezelde Allahu Teala'nın bildiği şeylerdendir. Yani Allahu Teala'nın ilmi ile bilinen, ilmi ile bildiği, ilmi dahilinde olan şeylerdir. allah Teala az sonra hadisleri de zikredeceğiz. Gökleri ve yerleri yaratmadan elli bin sene önce ne yaptı? Kaleme yaz dedi. Kaleme yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi. allah Teala da kaleme dedi ki kıyamete kadar olacak her şeyi yaz dedi. Yani allah Teala'nın her şeyi bildiğine ne yapıyoruz? Biz iman ediyoruz. İman ettikten sonra biliyoruz ki Allah Teala bu var olacak takdir ettiği şeyleri ne yaptı emrederek kalem’e yazdırdı. Kalem de bu kıyamete kadar olacak her şeyi yazdı. Bu da kaderin ikinci mertebesi oluyor. Yani Allah Teala öncelikle her şeyi bilir ve bu ilmi dahilinde olan bildiği her şeyi ne yapmıştır? Yani kader takdir edeceği her şeyi kaleme yazmasını emretmiştir. Kalem de yazmıştır. Bunlar bizim müşahede ettiğimiz yahut da gördüğümüz, duyduğumuz, hayatımızda karşılaştığımız vakadan önce olan kaderin ilk mertebesi oluyor. İlim ve kitabe. Allahu Teala'nın bilmesi ve yazması. Bir de arkadaşlar üçüncü merhale, üçüncü husus Allahu Teala bu bilip yazdığı şeyleri ne yapar? Diler. Çünkü allah Teala'nın dilemesi olmadan bu kevinde, bu dünyada, yeryüzünde bir yaprak dahi ne yapamaz? Kıpıldayamaz. allah Teala'nın meşiyeti dahilinde, meşiyetiyle dilemesiyle ne yapar? Var olan Allah-u Teala'nın ol dediği şeyler olur. Varlıklar vücut bulur, meydana gelir. Dördüncü aşaması ise Allah-u Teala'nın bilip yazdırdığı ve dilediği şey artık ne? Vücuda ulaşır yani yaratılır halk. Allah Teala dilediği şey ne var? Yaratır. Diler ona ol der. O da artık ne var? Olur. Bizler sünnet ve cemaat olarak ne yapar arkadaşlar? İman ederiz ki kader bu dört merhalede gerçekleşir bizim açımızdan baktığımız zaman. Bizler iman ederiz ki Allah Teala ezelden her şey bilmiştir. Onun ilmi bu bakımdan ve her bakımdan noksansızdır. Eksik değildir, mükemmeldir, kemaldir. Ve bu bildiği şeyi yazdırmıştır. Yazdırdığı şeyi dilediği ve dilediği şeyi de ne yapmıştır allah Teala? Yaratmıştır. İlk bilmemiz gereken husus budur. İkinci husus, allah Teala'nın meşiyet dediğimiz, dilemesini ispat etmemiz, kulun da bir dilemesinin, olmadığını kulun meşiyetinin dilemesinin iradesinin olmadığı anlamına gelmez. Ve bu ikisi arasında bir çelişki bir taaruz yoktur. Yani Allah Teala diler ve aynı şekilde kul diler. Böylece Allah Teala kulun dilediği o fiili, o olayı ne var yaratır, halk eder. Yani kul söyle diyemez. Allah Teala'nın dilemesi varsa eğer, meşiyeti varsa o halde benim irademin dilememin ne önemi olabilir ki? Hem Allah Teala'nın dilemesi ile birlikte her şeyin olduğunu söylüyorsunuz. Hem de benim irademin olduğunu söylüyorsunuz ama Allah Teala'nın iradesi ile olacak her şey onun iradesiyle olduğu için benim irademin ne önemi var diyebilir? Biz böyle inanmıyoruz değil mi? Biz diyoruz ki Allah Teala'nın iradesi vardır. Allah Teala'nın meşiyeti vardır. Ve kulun da bir meşiyeti, dilemesi vardır. Allah Teala'nın buyurduğu gibi, "Ve meateşauna illa en yaşa Allah." Allah dilemedikçe sizler bir şey ne yapamazsınız, dileyemezsiniz. "Limen şa'a minkum en yestakîm." Dileyen ne yapsın onlardan? Dost doğru yola ersin. Dost doğru yolun yolunu tutsun. Allah Teala kulu için ne yapmış bir meşiyet, bir irade ispat etmiş. Ama bu ispat edilen irade Neyin dahilinde? allah Teala'nın iradesi dahilinde. O zaman diyoruz ki allah Teala'nın iradesinin olması, meşiyetinin olması demek kulun meşiyetinin olmaması anlamına gelmez. Bu ikisi arasında da bir çelişki yoktur. İlim ehli bununla ilgili birçok örnek verir. Yani kulun istemesiyle, iradesiyle, meşiyetiyle alakalı. Şeyh Sali'e Luhsemin Rahimahullah burada Güzel bir örnek vermiş. Onu da sizlerle paylaşalım. Çünkü şeytan bazen insana bu baptan yaklaşabilir. Mekkeli müşküklere yaklaştığı gibi. <gülüyor> Onlar ne diyorlardı? Allah dilemeseydi biz ne yapmazdık? Allah'a ışık koşmazdık. Ortak koşmazdık. Böyle ne yapıyorlar? Kaderle ihticaç ediyorlar. Yani kaderi mazeret olarak sunuyorlar. Bir kere baştan bilmemiz lazım ki bu mazeret, bu özür makbul olan bir özür olsaydı allah Teala bunu kimlerden kabul ederdi? Müşriklerden kabul ederdi. Yani müşrikler ne diyorlar? Allah dilemeseydi biz ortak koşmazdık. Yani burada sanki ne var? Biz ortak koşmaya zorlandık gibi. Şeyh Salli'l-Ateymin Rahimahullah diyor ki mesela bir insanın iş aradığını düşünün. İş arayan bir insan düşünün. Gazetede, gazete İranlarında böyle iş arıyor. Bir vazife arıyor. Bir görev arıyor kendisine. İşte deniyor ki yarın saat 10'da 3 tane muhasebeci alınacak. Ve o kimse ertesi gün olduğunda geç kalkıyor, geç gidiyor işe. Ve o işe alınmayanlardan oluyor. O 3 kişinin arasına giremiyor. Burada kimi sorumlu tutar bu gazete ilanını görüp zamanında gitmeyip, bu işi, bu görevi, bu vazifeyi kaybeden kimse kimi sorumlu tutar? Kendisini. Der ki ben der, isteseydim ne yapardım? Bu kabul edilenler arasına girerdim. İşte şeyh diyor ki aynı şekilde dünyada insanın neyi vardır? Vazifeleri, görevleri vardır. Namaz gibi, değil mi? Oruç gibi, hac gibi haramlardan sakınmak gibi. Bunlar da birer nedir? Görevdir. Bunları yapamazsan eğer, eğer yapmıyorsan yahut da bunlarla ilgili kusur kusurun varsa, taksiratın varsa, eksiğin varsa Aynı o gazete ilanında yaptığın gibi burada da ne yapmalısın? Ben isteseydim namazı ne yapardım demelisin? Kılardım demelisin. Anlayabildik mi aradaki fark? Yani basit bir dünya işiyle alakalı, dünya vazifesiyle, göreviyle alakalı bir hususta sorumlu olarak kendini tutarken allah Teala'nın seni mükellef kıldı, sorumlu kıldı, yapmanı istediği şeylerde yapmadığın zaman Allah'ı sorumlu tutman nedir? Yanlıştır. Allah Teala'yı hakkıyla takdir etmemendir, bilmemendir. Allah Teala sana bir hürriyet vermiş. Bir seçenek hakkı vermiş. Ve özellikle de sen o yaptığın işin kaderin olduğunu bilmiyorsun. Yaptıktan sonra ancak onun senin kaderin olduğunu biliyorsun. Yani bir insan yanlış bir hareket yaptıktan sonra o işin bu benim kaderimmiş. Ne yapayım diyerek için içinden sıyrılmaya çalışırsa böyle bir hücceti, böyle bir özrü, mazereti kabul olmaz ondan. Niye? Çünkü ona denir ki sen bu işi yapmadan önce bu işin, bu sonucun senin kaderin olacağını bilmiyordun, değil mi? İşe yap işe koyulmadan önce. Sen işi seçtin, yaptın. Olay olduktan sonra, bittikten sonra anladın ki bu senin neymiş? Kaderinmiş. Senin burada neyin var bir? Hür iraden var. Ama bütün bunlar Yeryüzündeki bütün her şey allah Teala'nın neyi dahilinde arkadaşlar cereyan ediyor? İlmi ve her şeyi yani yazması ve dilemesi ve o dilediği şeyi senin için ne yapması? Yaratması dahilinde cereyan ediyor. Üçüncü husus bizler kader konusunda ehl-i sünnet cemaat olarak iman ederiz ki hidayet allah Teala'nın bir insana yani insanın doğru yola ermesi ve dalalet ve dalalet sapkınlığa yanlış ola düşmesi kimin elindedir? Allah-u Teala'nın elindedir. Yani, hidayet veren de Allah'tır. Dalalete düşüren de allah Teala'dır. Allah-u Teala bir kimseye hidayet veriyorsa bu onun Allah-u Teala'nın bir lütfudur. ona okula bir vermiş olduğu nimetidir. Bahşet, bahşetmiş olduğu bir nimettir. allah Teala bir kulu saptırmışsa eğer bu onun hikmeti ve adli gereğincedir. Yani bu kul onu hak ediyordur ki Allah-u Teala onu ne yapmıştır? Saptırmıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kendine zikrettiği gibi onlar sapınca اَزَاقَ <gülüyor> اللّٰهُ allah Teala onların kalplerini ne yaptı? Kaydırdı. Allah-u Teala onların kalplerini kaydırdı. Tabi arkadaşlar daha sahabe döneminde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Kur'an ve sünnetten ve Nebi aleyhissalatü aleyhi vesselamının ashabının gitmiş olduğu yoldan ayrılan sapan Değişik sapık fırkalar ortaya hemen çıkmış. Yani helak olma yoluna girme girişimi, helaka doğru yönelme girişimi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hemen ashabın öneminde başlamış. Az sonra İmam Muhammed İbni Abdullah ve Rahim Allah kitabında bize zikredecek okuyacağız. hadis Sahih-i Müslim'de. İbni Ömer zamanında Basra'dan iki tane insan kalkıp geliyor İbni Ömer'e. Kader konusuyla alakalı, kaderi inkar edenlerin ortaya çıktığıyla alakalı soru sormaya geliyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh'a geliyorlar. Kaderi inkar edenler dendiği zaman arkadaşlar iki türlü grup var. kaderi inkar edenler. Bunların gulat olanı kader konusunda aşırı gidenleri, Allahu Teala'nın az önce zikretmiş olduğumuz kaderin ilk mertebesi olan ilim sıfatını ne yapanlar? Reddedenler, inkar edenler diyorlar ki Allahu Teala ne yapmaz? Hiçbir şeyi bilmez. Ancak kul o işi yaptıktan sonra allah Teala onu ne yapar? Bilir. Bunlar ilim ehlinin ittifakıyla kafirdirler. i̇bn Ömer radıyallahu anh diyor ki allah Teala onlardan hiçbir şeyi kabul etmez. Çünkü allah Teala'yı bu insanlar neyle vasfetmiş oldular? Cehaletle. Yani yeryüzünde düşünebiliyor musunuz? allah Teala'nın bilmediği, daha önceden bilmediği ilmiyle kuşatıp bilmediği şeylerin olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde de kafir olmuş oluyorlar. Ama diyor ki, ilim ehli, zamanla bu fikre sahip olan gulat, aşırı giden, kaderi inkar edenler ne yapmışlar? Yok olup gitmişler. Ama inanın arkadaşlar bugün maalesef üzüntüyle söylemek gerekiyor ki, bizim memleketimizde bile ilahiyat fakülteleri adı altında okutulan derslerde bu görüşü savunan insanlar var. İşte az sonra gelecek o Basra'dan gelen iki kişi diyor ki Irak'ta Basra'da ma'bed el-cüheni denilen bir adam ortaya çıktı. Diyor ki innel emra unf. Yeryüzünde olan olaylar allah Teala'nın ilmiyle olan olaylar değildir. O anda olan gelişen ve allah Teala'nın ondan sonra bildiği olaylardır diyen bir adam. Ma'bed el-cüheni. Bu adam öldürülen bir adam. O, o dönemin halifeleri tarafından. Bugün maalesef bizim memleketimizde ilahiyat fakültelerinde bu insanlara kitap bu insanlara kitaplar yazılıp bu insanlara ithaf edilen kitaplar var. Adam kitap yazmış, kadarıyla alakalı herhangi itikadi bir meseleyle alakalı bu kitabı diyor, falanca falancaya Mabed el-Cüheniye hediye ediyorum. İbn Ömer'in o iki kişiye söyleyin ona ve onlara tabi olan insanlara ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir dedikleri o insana bugün ne yapılıyor? Kitap yazılıp kitap yazılırken ön sözünde falancaya falancaya ithaf olunur, hediye olunur diyor. Bugün yine aynı şekilde bu, bu görüşler savunuluyor. Deniyor ki Allahu Teala Allahu Teala cüz'i olayları bilmez. Külli olayları bilir diyorlar. Ve bunun en doğru görüş olduğunu söylüyorlar ilahiyat fakültelerinde. Bunu kendi kulaklarımıza duyuyoruz. Derslere gittiğimizde. Allah-u Teala genel manada bilir ama kulun cüz'i olarak yaptıklarını ne yapmaz allah Teala bilmez. Ancak diyorlar kul onu yaptıktan sonra bilir. Aynen bunu söylüyorlar. Yani Allah-u Teala'ya ne yapıyorlar? Bir cahillik, bilmemezlik nispet ediyorlar. Bu da elbette nedir? Yanlıştır, hatadır, küfürdür. Dedi ki, kaderi inkar eden gulat, aşırı gidenler Allah-u Teala'nın ilmini inkar ettiler. Ondan sonra gelenler mutezile mutezile olan kimseler, bu mezhebin savunucuları ne yaptılar? Allah-u Teala'nın dilemesini, Allah-u Teala'nın dilemesini ve kulların fiillerini, Allah-u Teala'nın yaratmasını inkar ettiler. Yani dediler ki allah Teala yani dilemesi ve e, kulun fiilini yaratması diye bir şey söz konusu değildir. Kul kendisi diler ve kendi fiilini kendisi yaratır. Dediler. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislere baktığınız zaman bu görüşte bu görüşe red diye olabilecek yüzlerce hadis var. Hatta yani ilim ehli bunların 500 binlerce olduğunu söylüyor. İbnül Kayyim rahimehullah 500'e yakın delil var diyor bunların aleyhine. Yani Allah Teala'nın bir etinin olduğuna, Allah Teala'nın kulların fiillerini Allah'ın yarattığına. Allah Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de İsmail abi? Allahu khaliqu kulli şey. Allahu Kaliqul Kulli şey. Ne demek bu ayet? Herkes anlamıştır herhalde. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey ifadesi Türkçede de olduğu gibi Arapçada da ne var Umumi ifade eder. Yani her şeyi Allah ne yapmıştır? Yatmış. Allah sizleri ve sizlerin yaptıklarınızı ne yapmıştır? Diyor yaratmıştır. Bu ayetler çok açık değil mi? Seni yaratan kim? Allahu Teala. Sana İrade verip o iradeyi yaratan, sendeki iradeyi yaratan kim? allah Teala. O fiili yapmana güç veren, o kudreti sende yaratan kim? allah Teala. Sen bütün bunları allah Teala sana verdikten, sana yarattıktan sonra kalkıp da ben bu fiili ben yarattım diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bunlar diyorlar ki yani basit bir örnek vermek gerekirse akli bir derin. Bunların görüşlerinin ne kadar saçma olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi Allahu Teala'nın biliyorsunuz arkadaşlar yarattığı bazı mahlukat var ki Allah ol demiş vasıtasız yani bir sebebe bağlı olmadan olmuş. Dağlar, gökyüzü değil mi? Ama insan, insanın varoluşu nasıl? Yani biz nasıl doğuyoruz? Bir anneyle bir baba ne yapıyor? Evleniyor. Bu ikisinin evlenmesi sonucu bir çocuk meydana geliyor. Allah Teala kimi mahlukatını da ne yapmış? Bu şekilde yaratmış. Şimdi biz insan ve kadının evlenmesi sonucu olan çocuğa, insanın ve kadının yarattığı bir yaratık olarak bakıyor muyuz veya böyle bir şey diyor muyuz? Demiyoruz. O çocuğu kim yarattı diyoruz? <Gülüyor> allah Teala yarattı. Yani insanın fiili de bu şekilde. allah Teala insanın fiilini kim aracılığıyla yaratmış? <Gülüyor> i̇nsanın kendi elleri aracılığıyla. İnsan kendi elleriyle bir şeyler yapıyor. Allah'ın yüklemiş olduğu irade ile, kudret ile. Ve bunun sonucu olarak da insan ortaya bir şeyler koymuş oluyor. Ama bu ortaya konan şeyin kendisi tarafından yani insan tarafından yaratıldığını ne yapmaz göstermez. Onu yine yaratan kimdir? Allah Teala'dır. Nasıl sen çocuğu yaratan Allah'tır diyorsan, öyle ki anne ve babanın evlenmesi sonucu olmasına rağmen aynı şekilde insanın kendi elleriyle yaptığı, sunduğu şeyleri de yaratan kimdir? Allah Teala'dır. burada neyse burada da olur. Ama Mutezile ve onların peşinden takip eden, onların yolunu izleyen insanlar ne yaptılar? Dediler ki allah Teala kulların fiilini ne yapmaz? Yaratmaz. Kul bilakis kendini yapmıştır? Kendi fiilini kendisi yaratmıştır. Dediler. Bunu neden söylüyorlar? Çünkü onlar ehli sünnet ve cemaatin hatırlarsanız bizler iradeyi ikiye ayırmıştık. Allah-u iradesini. Allahü u iradesi kevni ve şer'i irade diye ikiye ayrılır. allah Teala'nın iradesi Kevni ve şer'i irade olmak üzere ikiye ayrılır. Onlar yeryüzünde yaşanan kötülükleri, yeryüzünde yaşanan masiyetleri Allah-u Teala'nın irade edemeyeceğini irade edemeyeceğini şey yaparak, iddia ederek, inanarak ne yaptılar? Allah-u Teala'nın meşiyetini bu manada inkar ettiler. Ve fiili yaratanın kul olduğunu söylediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kevni irade ve şer'i iradeyi açıklarken bizler ne demiştik? Kevni irade, Allah Teala'nın yeryüzünde olmasını istediği şeyler. Allah Teala'nın irade ettiği yeryüzündeki her şey olmak zorundadır. Kevni olarak, Kevni olarak meydana gelecek. Allah Teala yağmur yağmasını dilediyse, istediyse bu değişmez. Ama şer'i irade kime bağlıdır? Allah Teala şer'i olarak din olarak bizlerden ne istiyor? Namaz kılmamızı istiyor, değil mi? Bunun gerçekleşmesi kime bağlı? Allah bize bırakmış. Ezan okundu. Gidersen, namazını kılarsan, allah Teala'nın şer'i iradesi ne yapar? Gerçekleşir. Eğer namaza gidip, namaza gitmez, evinde oturursan, namazı terk edersen, allah Teala'nın şer'i iradesi ne olmaz? Gerçekleşmez. Bu şekilde ne olmuş olur? Allah-u Teala'nın yeryüzündeki kevni iradesi gerçekleşmiş olur. Yani allah Teala'nın mesela, yeryüzündeki var olan küfür. Ebu cehil'in küfürü allah Teala'nın hangi iradesiyle gerçekleşmiştir? Kevni iradesi. allah Teala kevni olarak ezelden diledi ki... ...Ebu Cehil bu şekilde yeryüzüne geldi ve ne oldu? Kafir oldu. Ama Ebu Bekir'in imanı... ...hangi iradeyle gerçekleşmiştir? Hem kevni... ...çünkü yeryüzünde hiçbir şey Allah'ın izni olmadan... ...iradesi olmadan gerçekleşmez. Hem de allah Teala Teala şer'an ne yaptı? Ebu Bekir'den iman etmesini istedi. O da iman etti. Bu şekilde ne oldu? Hem kevni hem de şer'i irade gerçekleşmiş oldu. Bu taksimi, bu ayrımı bilmedikleri için, bu taksimi yapmadıkları için yeryüzündeki şer olan, kötü olan her şeyi ne zannediyorlar? allah Teala'nın iki iradesiyle de istediğini zannediyorlar. Evet, allah Teala'nın bir kevni iradesi var. Yeryüzünde var olan her şey o irade ile oluyor. Bir de şer'i iradeler var. allah Teala'nın şer'i iradesi var, istediği dinen bizden yapmamızı istediği şeyler bunları da Allah Teala ne yapıyor bize bırakıyor. Yaparsak bu gerçekleşmiş oluyor. Yapmazsak da gerçekleşmemiş oluyor. Bu manada peki Allah Teala'nın irade ettiği kevni olarak bizim yahut da bazı mutezile'nin hani şer olarak kötü olarak gördüğü şeyler hakiki manada da şer ve kötü şeyler midir? Yani bize göre öyledir ama bunun arkasında yatan maslahata göre Böyle değil. Bunu açıklamıştık. Hatırlarsınız değil mi? İnsan için bile böyle. Yani sen alıyorsun çocuğunu... Diyorlar ki biz lazerle çocuğun... ...gözünde yahut da burnunda çıkan... ...bu çıbanı, bu sivilceyi yakacağız. Sen çocuğunu elinle alıyorsun. Nereye götürüyorsun? Doktora götürüyorsun. Lazerin altına yakmaya götürüyorsun değil mi? Acı verecek bir şey. Onun O çocuk için bu ne? İlk basamak. Ilk kötü bir şey. Şarj bir şey. Ama senin iraden, senin isteğinle ne onunla ilgili olarak? Hayır. Onun için de hayır aslında bu. Yani bizim için bu böyle bir şeyse allah Teala için yani şeytanın yaratılması, depremler, sırsızın elinin kesilmesinden tutun, başımıza gelen musibetlerin hepsinin ardında ne var? Bir hayır var. Bir hayır var. Anladık mı? Müellif Rahimahullah İbni Ömer'den zikrediyor. İbni Ömer bu hadis sahih Müslim'de. İman Müslim Rahimahullah bu hadisi iman kitabının başında zikrediyor. Başlarında zikrediyor. diyor ki İbn Ömer Vallazi <gülüyor> <gülüyor> nefsu İbn Ömer bi yedihi İbn Ömer'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً şayet onlardan birisinin Uhud Dağı kadar, Uhud Dağı kadar altını olsaydı sonra enfaqehu fi sabilillah. Sonra onlar da bunu Allah yolunda infak etselerdi ma kabilahullahu <gülüyor> min. Allah Teala bu sadakayı kabul. kabul etmezdi diyor. Kim bunlar? Bahsettiği işler. Kaderi inkar edenler. Az sonra gelecek. Hatta yu'mine bil kader. Ta ki kadere iman edene kadar. Allah-u Teala onlardan bu sadakayı ne yapmaz? Uhud dağı kadar altınları olsa bile ne olmaz? Bu onlardan kabul olmaz. Bu onlardan kabul olmaz. Çünkü onlar ne yapmışlardır? Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın Kaderine iman etmemişler. Takdir etmesine, bilmesine iman etmemişlerdir. Bundan dolayı da bu amelleri ne olmuştur? Boşa çıkmıştır. Şimdi İmam Müslim Rahimahullah rivayet ediyor. Yahya İbni Ya'mar Yahya İbni Ya'mar diyor ki, Kâne tane men tekelleme fil kader bil basra ma'bedel cüheni. Basra'da kader ile ilgili bu konularda ilk konuşan kimse? Ma'bed el-Cühenidi. Bunu anlatan kişi kim? Yahya İbnü Ya'mar. Fentalaqtu ana ve Humeyd İbn Abdurrahman el-Himyeri hacjayni veya Ben ve diyor arkadaşım Abdurrahman el-Himyeri hacca da umreye gidiyorduk. Fakulna laulaqina ahadan min ashabı Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik ki Şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birilerini görsek, onlarla oturup karşılaşsak da ona soru sorsak. Fe'alnahu amma yaqulu haula fi'l-kader. <gülüyor> Falanca kimselerin kaderle ilgili söyledikleri, konuştukları, görüşleri o peygamberin ashabına sorsak da öğrensek derler. Bakın arkadaşlar, Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'in en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Dini Kimden öğrenirler? Kur'an'dan öğrenirler. Sünnetten öğrenirler. Onu taptaze yaşayan, taptaze alan, peygamberden alan sahabeden öğrenirler. Onlara sorarlar. Şimdi adam kitap yazıyor. Kitabını açın, bakın. Dini kimden öğrenmeye çalışıyor? Kader konusunu bakın. Felsefeyle alakalı, din felsefesi yazmış. Aristo, Platon, Kant gibi daha bir sürü insanlar. Farabi, işte İslam İslam Filozoflar dedikleri i̇bn Sina. Senin i̇bn Ömer var. Sahabeden bir sürü insan var. Bunlara niye sormuyorsun sen dinini öğrenirken? Sadece kaderle ilgili değil arkadaşlar. Diğer konularda da bakın idat ehlinin en büyük özelliğidir. Hocamıza soralım. Şeyhimize soralım. Değil mi? Böyle derler. Ama ehli sünnet vel cemaat Kur'an kaynaklı sünnet kaynaklı sahabenin nakilleriyle dini öğrenmeye çalışırlar. Bunlar da öyle yapıyorlar. Diyor ki sahabeden birisiyle karşılaşsak da şu kaderle ilgili meseleyi sorsak Fevvak <gülüyor> Allahu Teala lena Abdullah ibn Umar dakhilan fi'l mescid. Diyor ki Abdullah ibn Ömer Allah Teala bize Abdullah ibn Ömer'i e rast getirdi. Abdullah Ömer'i denk getirdi. O da diyor o anda mescide camiye giriyordu. Fe tanaftu ana sahibi biz diyor onu aramızda aldık. Fazanantu en sahibi saykulu'l kelame ilayya. Diyor ki zannediyordum ki arkadaşım yani Abdurrahman el yeri, sözü bana bırakacak. Ben konuşacağım. Bunu diyen kim? Yahya İbn Yamr. Fakultu, dedim ki diyor: "İnnehu kaddah innehu kad zahara qiblana unasun yaqra'un el-Kur'an ve yetefakkarun el-ilme, yaz'umun an la kadr ve en el-emre unf." Diyor ki İbn -i Ömer, ey İbn Ömer, bizim diyor oralarda, bizim memlekette, bizim tarafta bir takım insanlar zuhur etti. ''Yakraûne'l Kur'an'' Kur'an okuyorlar. Yani, bidat ehlinin bir özelliği de nedir arkadaşlar? Kur'an'ı kendi hevalarına göre, kendi kafalarına göre anlayıp yorumlamalar. Yani bugün de bakın birçok e, şirk içinde dolaşıp yüzen, boğulan insanlara Kur'an ı Kerim'deki bazı ayetleri getirerek alakası olmayan, ilgisi olmayan ayetleri ne yapmaya çalışıyorlar? Kendi havalarına, kendi yaptıkları dalalete yorumlamaya çalışıyorlar ve tefakkaron ilm ve bunlar ilim de talep ediyorlar diyor. İz'umun anla kader ve en el-emr Ve iddia ediyorlar ki kader diye bir şey yoktur. Yani Allahu Teala'nın ilmini inkar ediyorlar. Allahu Teala ne yapmaz? İlmiyle bilmez. Ve en el-emr Olan yaşanan olayların tesadüf olarak o anda olduğu ve ondan sonra Allahu Teala'nın bildiğini söylüyorlar. Fakale İbn Ömer'in bakın tavrına bakın. Diyor ki: "İza laqita ulaik" Yok bir daha geri döner, onlarla karşılaşırsan. Fe akbirhum enni minhum beri. Onlara haber ver. Ben onlardan beriyim. Bu ennehum minni buraa ve onlar da benden beri ve uzaktır. Hangi bakımdan? Mesafe olarak, yüz ölçüm olarak, Hayır. ne olarak? Din olarak. Yani ben Müslümansam, onlar diyor ne değil? Müslüman değil. Beriyiz biz. Ayrı dinlere mensubuz. Bak haklarında bu lafı kullandığı, bu sözü kullandığı kimseler Kur'an okuyorlar. İlim talep ediyorlar. Ama heva sahibi insanlar kendi kafalarına göre ayetleri evirip çeviriyorlar. Vallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Diyor ki Abdullah ibn Ömer'in yemin ettiği Allah'ın adına. لو ان ل احدهم مثل احد Onlardan birisinin Uhud kadar altını olsa. Fanfaqehu fi sabilillahi ma qabilahullahu min. Ve onu Allah yolunda, fi sabilillahi infak etse Uhutta kadar altını verse harcasa makabilahullahu min Allahu Teala bunu yani bu uhutta kadar sadakayı onlardan ne yapmaz kabul etmez. Bunu diyor Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum. Evet. Hatta hatta يؤمن بالقدر. Ta ki diyor kadere iman edene dek bu böyledir. Ne zaman kadere iman ederler o zaman Allah Teala bunlardan ne var? Bu sadakayı kabul eder. Sonra bakın Abdullah ibn Ömer hemen rivayet. Kendini görüşünü hemen ne yapıyor? Ne ile? Aristo'yla, Platon'la, Platonüs'le, bunlarla değil. Diyor ki Haddeseni Ömer İbni Hattab <gülüyor> radıyallahu an. Ömer İbni Hattab bana anlattı ki. Kim o Ömer? Babası. İkinci Raşid Halife radıyallahu anhum cemi'an. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sonra bizler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyorduk saçları simsiyah dağınık üzerinde bembeyaz elbise olan saçları simsiyah üzerinde bembeyaz elbise olan üzerinde yolculuk emaresi izi olmayan bir adam çıkageldi meşhur hadis İbn Merbu bu hadisi zikrediyor. diyor hadisin devamında Diyor ki, bildiğiniz El-İman Aleyhisselatü Vesselam'a sorunca iman nedir? Sonra cevabını verince iman En tu'mine billah. Allah'a iman etmen Ve melaiketihi meleklerine ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir Kıyamet gününe Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi Kaderin hayrına ve şerrine iman etmen. İmandır yani. Bu imanın esaslarındandır. Sen Allah'a iman etmişsin. Resullere iman etmişsin. Kitaplarına iman etmişsin. Ama kadere iman etmiyorsun. Sen ne oldun? Kafir oldun. Ve senin sadakan kabul olmadı. allah Teala ne buyuruyor? وَمَا مَنَعْهُمْ اَنْ minhum مِنْهُمْ illa اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا ve وَرَسُولِهِ allah Teala sadakalarının ve nafakalarının kabul olmadığı insanlardan bahsederken onların sadaka ve nafakalarının Allah yolunda infaklarının kabul olmamasının sebebi şöyle açıklıyor. İlla ennehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'a ve rasulüne ne yapmışlardı? Kafir olmuşlardı. Kabul etmemişlerdi. Bundan dolayı yapmış oldukları harcamalar ne oldu? Boşa gitti diyor allah Teala. Tevbe suresinde. İbn Ömer de bakın, Kur'an'ı bilen bir insan değil mi? Peygamberi görmüş bir insan diyor ki, İbn Ömer'in adına yemin ettiği Allah adına Bunların diyor Uhud Dağı kadar altını olsa Allah yolunda harcasalar onlar kadere iman edinceye dek ne yapılmaz onlardan bu kabul olmaz. <gülüyor> bu hadiste biliyorsunuz arkadaşlar Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam imanın esaslarını zikrediyor. Burada Allah'a iman etmek, Allah'a iman etmek denince Allah'a iman etmek denince nedir? Allah Teala'nın öncelikle varlığına iman etmek. Ondan sonra onun rububiyet tevhidine iman etmek, Rab olduğuna, yaratıcı olduğuna iman etmek. Ondan sonra uluhiyet ibadeti O'nun hak ettiğine, bütün ibadetlerin yalnızca O'na yapılması gerektiğine iman etmek. allah Teala'nın bizlere haber verdiği ve peygamberinin haber verdiği isim ve sıfatlarına iman etmek. Allah'a iman budur arkadaşlar. Yani Allah'a iman denince hep söylüyoruz ya. Ben Allah'a iman ettim, kalbim temiz, kalbimde Allah var olarak inanıyorum. Yağmur yağdıran, hayat veren, dirilten, öldüren O'dur. Diyen bir insanın Allah'a imanı ne olmaz? Yeterli olmaz. Ne zamana kadar? Bu bütün saymış olduğumuz hususları tamamlayana kadar. Ondan sonra Allah, Cebrail şunu zikrediyor. Meleklerine iman etmek. Yine ilim ehli diyor ki meleklere iman şu kategorilerde, şu şartlarda ancak olur. Öncelikle o meleklerin varlığına iman edeceksin. Melek diye bir şey var diyeceksin. Bugün bazı insanlar çıktı yine böyle ilahiyat camiasında. Hep ilahiyattan örnek veriyoruz. Memleketimizde bu, bu insanları görüyoruz. Adam diyor hani melekler diyor yani bunlar diyor böyle aslında var olan bir yaratıklar, varlıklar değildir. allah Teala bunları ne yapmıştır? allah Teala bunları... Bizlere ne için zikretmiştir? Yani veya Resulüne ne için zikretmiştir? Bunları destek olması için manevi bir destek. İnsanlar böyle kendilerine bir şey hissetsin diye zikretmiştir. Diğer insanlar var. Bunlar bir kere neye iman etmiyor? Meleklerin varlığına iman ediyor. Halbuki meleklere iman etmek ilk olarak onların varlığına iman etmekle olur. Ondan sonra Allah'ların bizlere haber verdiklerinin isimlerini, isimlerine iman etmek. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail var mı? Azrail, sahih hadislerde melek olarak bir Azrail meleği yok. O meleğin adı ne arkadaşlar? Melekul Maut, ölüm meleği. Hadislerde nitelenen, isimlendirilen isim, ölüm meleği. El-iman <gülüyor> bi-ef-alihim. Onların bizlere haber verilen fiilleri var. Yaptıkları görevler var. O görevlere ne yapacağız? İman edeceğiz. Allah-u Teala cennetin meleklerinin olduğunu, cehennem meleklerinin olduğunu bize haber veriyor. Mikail'in görevini haber veriyor. İsrafil'in haber veriyor. Bunlara ne yapacağız? İman edeceğiz. El-iman <gülüyor> bi-sifatihim. Allah Resulü'nün ya allah Teala'nın bizlere haber verdiği sıfatlarına ne yapacağız? İman edeceğiz. Uli-ecniha <gülüyor> diyor. Onlar birçok kanatları vardır meleklerden bahsederken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i kere gördüm diyor. Bir keresinde gördüğünde nasıl görüyor onu? 600 tane kanadı vardı. Diyor ki gökyüzünün ufukunu ne yapmıştı? Kaplamıştı. Kaplamıştı. Buna bu şekilde iman edeceğiz. Bazıları diyor ki ya böyle şey mi olur? Değil mi? İnkar ederler. Evet. Allah Teala'nın kitaplarına iman nasıl olur? Öncelikle iman edeceğiz ki bu kitaplar Allah tarafından gönderilmiş hak olan kitaplardır. Ve bunlarda zikredilen haberlere ne yapacağız? İman edeceğiz. Nesih olunmamış kitapların hükümlerine ne yapacağız? iltizam edeceğiz, bağlanacağız. Tabii ki tek bir tane kitap var, nesḫ olmamış. O da hangisi? Kur'an-ı Kerim olan. Allah Teala'nın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği o mukaddes, mübarek kitap. Buna ne yapacağız? İman edeceğiz. Ölçümü kitap olacak. Yani diğer kitaplardan bize nakl olunan Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan nakl olunan haberlere nasıl yaklaşacağız? Kur'an Açısından yaklaşacağız. Kur'an-ı Kerim'in inkar ettiğini biz ne yapacağız? İnkar edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan, onaylanan haberleri ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ses çıkarmadığı, zikredilmediği konuları ne yapacağız? Biz de ses çıkarmayacağız. Konuşmayacağız onlarla. Ne yalanlayacağız ne de? Doğrulayacağız. Tahsik edeceğiz. Resullerine iman nasıl olur? İman edeceğiz ki onlar sadık kimselerdir. Tasdik olunmuş kimselerdir. Doğruyu söylerler. Onların rivayet etmiş olduğu, onlardan bize haber vermiş olduğu haberlere iman edeceğiz. Onların bize getirmiş olduğu hükümlere, nesk olunmamış hükümlerine ne yapacağız? Tatbik edeceğiz. Onları hayatımızda uygulayacağız. Onların isimlerini öğrendiğimizlerinin isimlerini ispat edeceğiz. Adlarını ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Ahiret günü yevmil ahir. Şeyhülislam ümteymiye rahimahullahın dediği gibi insanın diyor kabire girdikten sonra öldükten sonraki başladığı hayattır. Kişi için kıyamet olur. Ondan dolayı o andan itibaren kabir azabından tutun. Münker ve nekirin sorgusuna gelin. Ondan sonra olacak bütün olaylar neye giriyor arkadaşlar? Ahiret gününe giriyor. Bunların hepsine ne yapılması lazım? İman edilmesi lazım. Yine kadere iman ne yapacağız? Buna iman edeceğiz. Konumuz zaten bu. Ee, hayır ve şerrine. Dedik ki kaderin hayır ve şerri nedir arkadaşlar? Kaderin bizim açımızdan takdir olunan yaratılan olaylar olarak baktığımız zaman hayır ve şer diye ne yapılır? İkiye ayrılır değil mi? Yani senin Senin işlerinin iyi gidip cebine para girmesi senin için nedir? Hayırdır. Ama yolda yürürken ayağının burkulup bireyinin kırılması şerdir. Öyle değil mi? Yani makdurat olarak, mahlukat olarak, yaratılan şeyler olarak hayır ve şer. Aa bunları yaratan olarak baktığımız zaman Allah tarafından baktığımız zaman bunların hepsi nedir arkadaşlar? Hayırdır. Bundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sena ederken Allah-u Teala'yı överken ne diyor? Ve şerru leyse ileyk. Şerri sana ne yapamam? Nisbet edemem. Yani şer sana ait değildir. Değil yani yolda yürürken ayağının burkulup ya da kanalizasyon çukuruna düşmen senin açından bir hayır olabilir ama etrafındaki insanlık için bir şer olabilir ama etrafındaki insanlara baktığın zaman bir hayır. O çukur kapanıyor, başka birisinin düşmesi engelleniyor. Artık insanlar işlerini daha düzgün yapıyor. değil mi? Bakın ne var? Arkasında bir maslahat var. Ya ayrıca yani bizim açımızdan baktığımız zaman şer kötü olan şeyler olmasaydı İyi olan şeylerin de değeri o zaman ne yapabilirdi? Pek o kadar kolay ve çabuk anlaşılamayabilirdi. Değil mi? Yani yazın sıcağı olmasaydı ne yapmazdık? Kışın serinliğini hissedemedik, anlamazdık. Ve öbür taraftan başka bir boyutu imtihan boyutu. Sabredecek misin? İsyan mı edeceksin? Bunların hepsi bu açıdan değerlendirmeli. Mesela Tebuk Savaşı'nda geri kalan üç tane sahabe, bakıyorsunuz, yani dünya Allah-u Teala'nın dediği gibi yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara daraldı diyor. allah Teala. Ama şer gibi gözüküyor bu olayların hepsi. Sonucunda bir bakıyorsun, akıbetine bir bakıyorsun durumun, olayın. Onlar için bir hayır. Onların, onlara tövbe edilmesine ne olmuş? Bir sebep olmuş. Onlara tövbe edilmesine bir sebep olmuş. Diğer rivayete geçelim. An-Ubadet ebni Samit enne kaldı libne ubadet ibn samit diyor ki oğluna ya buney ey evlat! lan tecde taam iman hatta ta'lema en ma asabak lem yekun li oğluna vasiyet ediyor hatta bir rivayette ebu davud tirmizi ve İmam ahmed'e rivayetinde diyor ki ubadet diyor hastayken onun yanına girdim Hastalığı da diyor böyle yani hastalığından öleceğini tahmin ettiğim bir hastalığıydı. Ubadet İbn-i radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeki e, halinde görüyor. Diyor ki, ya ebetah oğlu diyor ki babasına, ey babacığım evsini ve çitahidli yani bana şöyle bir nasihat ver. Bana vasiyet ver. Bu vasiyetinde de nasihatinde de içtihat et yani. Çaba sarf et. Güzel bir nasihat olsun. fekal <gülüyor> ejlesu Tekâl ecelisûni, obadetip müsamid yeterken diyor ki beni kaldırın, oturdun, oturtulmasını istiyor. Diyor ki ya bu ney? Diyor ki ey evlat, inne kellen tajde tağmal iman, tağmal iman, olan tabluga hakîqet alim bilâh, hatta ta'men bil qadri khirri ve şerri, buri ve tabluga. Ey evlat, Allah taala hakkında hakiki bir ilme sahip olamazsın. İmanın tadını hakkıyla tadamazsın. Ancak kaderin hayrına ve şerrine iman ettikten sonra ancak allah Teala'yı hakkıyla bilirsin, tanırsın ve ancak o zaman diyor imanın lezzetine varırsın. Müellif Rahim'e olan zikretmiş olur rivayette diyor ki oğluna asiyetinde, Ey evlat bil ki sana isabet eden, sana dokunan başına gelen şey başına gelmeyecek değildir. Yani o senin başına geldiyse, Allah Teala onu takdir ettiyse bil ki o senin zaten başına ne yapacaktı, gelecekti. Bunu senden artık alı koyacak, defedecek olamaz, yoktur. Vema aht akelem yakun li usi ve sana başına gelmeyen, sana isabet etmeyen şey de zaten senin başına gelmeyecekti. Bunu bu şekilde bil. Yani diyor ki kadere iman et. Allah Teala'nın her şeyi takdir ettiğini. Başına bir şey geldiyse bil ki. Bu Allah'ın takdiriyle olmuştur. Semihtu Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yekul. O Allah diyor ki Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim diyor ey evlat. İnne evvela ma al kaleme. allah Teala kalemi ilk yarattığında ona şöyle dedi. Uktub. <Sessizlik> yaz. Kaleme diyor ki yaz. Fekale ma mâza ektub. Ey Rabbim ne yazayım? Bakın allah Teala dilediği zaman, istediği zaman cemaadatı cansız varlıklarda ne yapıyor? Dile getiriyor. Öyle değil mi? قال اكتب مقادير كل şeyin hatta تقوم olmazsa, Kıyamet saati kopana dek olacak olan her şeyi yaz. Kaleme yazmasını emrediyor. Ya bunu sem'itu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول "Kim ala gayri hada feles menni." Ey evlat diyor. Ben duydum ki bir Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim bu itikattan gayrı, bu itikad dışında ölürse feleyse minni, benden değildir. Yani doğru itikat inanılması gereken itikat hangisi o zaman? Bu arkadaşlar. Allah Teala rivayette, Müslim'deki rivayette Allah Teala semavat ve arzı, gökleri ve yerleri yaratmadan bin sene önce Kalem'e ne dedi? Yaz emrini verdi. Takdir etti, ketebe yazdı Allah Teala. Buna. Ve kâne arşu alel -ma. Ve arşı da Allah-u Teala'nın diyor suyun üzerindeydi. Bakın su denen şey mahluk. Allah-u Teala'nın arşı mahluk. Bunlar var. allah Teala kalemi yaratıyor ve yaz diyor. Ondan dolayı ondan dolayı arkadaşlar ilim ehli eskiden beri konuşmuş. allah Teala'nın ilk yarattığı mahluk, yarattık kalem mi değil mi? Diye. Ama bu rivayetten anlıyoruz ki kalemden önce ne var? Su var, su var ve arş var. Allah-u yaratmış olduğu ve bu yerlerin ve göklerin yaratılmasından 50.000 sene önce olmuş bir olay. 50.000 sene önce olmuş bir olay. İbni e, İmam Ahmed'in rivayetinde ise in evvel ma Allahu teala al-qalam feqala la oktub fejera tilke saa mimma kainun ila yawm al Allah Teala kalem yaz dedi ve kalem de o andan itibaren kıyamete kadar olacak her şey ne yaptı? Yazdı. Her şey oldu yani yazıldı bir <gülüyor> rivayet İbn fi bir rivayet bil kader ve şerrıhi Allah bin Vehb'in rivayetinde ise bu hadisin rivayetinde şöyle bir şey var. Kaderin hayrına ve şerrine iman etmeyeni Allah Teala ne yapar? Ateşiyle yakarak cezalandırır. İbn Vehb. Yani bizler Biliyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu zikretmekte. Şöyle buyurmakta: "Mâ asâbe min musîbetin fi'l-ardı ve lâ fi'enfusikum illâ fî kitâbin min qabli en nebra'ahâ." Bakın, dedik ki yani 500'den fazla İbn Kayyim (rahimehullah) kaderle alakalı o Mutezile'ye reddiye olabilecek nitelikte delil var olduğunu, delillerin olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi bakın diyor ki Allah Teala: "Mâ asâbe min musîbetin fi'l-ardı ve lâ fi'enfusikum illâ fî kitâbin Yeryüzünde isabet eden, yaşanan, yahut sizlerin kendinize, bedenlerinize, nefislerinize isabet eden her şey kitapta yazılıdır. Min kabli en nebraaha. Onları ne yapmadan önce yazılıdır diyor. Min kabli en nebraaha. Onları yaratmadan. Henüz onları yaratmadan önce onları nerede yazdık diyor allah Teala. Kitapta yazdık. İnne ala Allah yesir. Bu ise allah Teala'ya çok kolaydır. İnsan olarak düşündüğün zaman, yani hesaba girseniz, 50 bin sene önce yerlerin ve göklerin yaratılmasından 50 bin sene önce yer ve gök yer ve göklerin büyüklüğü ise biliyorsunuz rivayetlerde geldiği şekliyle Ne kadar devasa mahlukatlarıtlar? Allah ﷻ diyor ki, bizler yeryüzünde isabet eden ya da sizlerin nefislerinizde isabet eden her şeyi kitapta yazdık. Onları yaratmadan önce kitapta yazdık. Ve, İnne özellikle Allah sihir ve bunların hepsi Allah için çok kolaydır. Allah için çok kolaydır diyor. Bu şekilde Allah Teala ne yapıyor? Bizlere ilminin ne kadar kuşatıcı olduğunu beyan ediyor. Yine diğer bir ayette, o ayette okuyalım. Allah Teala bizlere ilminin ne kadar geniş olduğunu, ilminin ne kadar kuşatıcı olduğunu zikrederken diyor ki: "Allah Teala endehû mafâtihul gayb la ya'lemuhâ illâh." Gaybın anahtarları, hazineleri Ondadır. La ya'lemuha illa hu. Onları ancak kim bilir? Allah bilir, o bilir. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemuha. Düşen her yaprağı, ağaçtan düşen her yaprağı o bilir. Onun ilmiyle düşünün. Bakabilir, düşünebiliyor musunuz ilmi arkadaşlar? Şöyle bir rüzgar estiğinde bir ormanı düşünün, şöyle bir hayal edin, ondan düşen sonbahardaki yaprakları düşünün, milyonlarca, trilyonlarca sayısını ifade edemeyeceğimiz kadar çok yaprakları düşünün. Allah teala diyor ki, onların hepsi Allah'ın ilmiyle düşer. Vāla habbatin fi zulumāt al ard, vāla rat bin vāla yabiz illā fī kitābin mubin. Bakın, yerin karanlıklarında yerin dibinde olan bir tane hububat, buğday yahut ratbin, ve la ratbin, yahut da bir yaş bir tane ve la yâbis veyahut da kuru bir şey, kuru bir tane illâ kitabı kitâb mubin onun katında bir kitapta nedir? apaçık olan, her şeyin apaçık yazıldığı bir kitapta yazılıdır. Kayıtlıdır. Biliyor ve yazıyor bakın arkadaşlar. Kaderin mertebelerini saydık ya, el Sünnet bunu kendi kafasından uydurmuyor yani. Hepsinin birer neyi var? Delili var. Hatta Şeyh Salalü'thimin burada çok güzel bir şey söylüyor. Şu ayetin tefsirini yaparken diyor ki: Zulumatun fawqa ba'd. Zulumatun fawqa zulumat. Karanlıklar üzerine karanlıkları düşünün. Diyor ki gecenin karanlığında denizin karanlığında ...denizin dibinde bolutlu bir havanın getirmiş olduğu artı bir karanlığı düşünün. ve O denizin o dibindeki o taneyi düşünün. Onu kim biliyor arkadaşlar sadece? allah, allah. allah Teala biliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar ilmi? Yani kadere bir böyle iman etmek var. Böyle iman eden Allah-u Teala'yı nasıl takdir eder? Nasıl bilir? Bir de bu Yunan felsefecilerinin peşinden giden... E, ...serseri mayınları gibi sağa sola savrulmuş akidelerini nereye oturtacaklarını bilmeyen insanların Allah inanışını düşünün. Değil mi? Hangisi daha takdir ediyor Allah Teala'yı, büyütüyor, tazim ediyor, yüceltiyor, iman ediyor? Elbette ki Allah Teala'nın ilmiyle her şeyi kuşattığını nahan söyleyen iman eden. Muellif Allah burada bizlere yine başka bir rivayet zikrediyor. Diyor ki: "Ani nedeyle mi gal? Ataytu Ubey ibn Ka'b Ka radıyallahu anh." Yani Ubey ibn Ka'b Ka radıyallahu anh biliyorsunuz sahabeden. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın kendisine gelip dediği bir şöyle dediği bir insan. Diyor ki: "Ubey ibn Ka'b Ka Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün beni çağırdı ve dedi ki diyor: bana lem yekunillazina keferu min ahli'l-kitabi vele müşrikina munfakina hatta ta'tiyemu'l-beyne. Fey nesu resne okudu. Ey Ubey bin gel dedi ve bana bu sureyi okudu diyor. Sonra dedi ki diyor Aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah emrani an aqra'a an aqra'aha alayhi ey Ubey. Bu sureyi sana okunmamı bana emreden Allah Teala'dır. Yani bana Allah Teala emretti ve dedi ki bu sureyi Ubey ibn Ka'be oku. Bu sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü. Fakale ey Resulullah sen diyor Allah benim ismimi söyledi mi sana? Şaşırıyor sahabe. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani geçen derste söyledik. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın vefat etmesi bu ümmetin başına gelen en büyük musibet, en büyük bela değil mi? En büyük sıkıntı, en büyük dert. Niye? Yeryüzüyle ile gökyüzünün arasındaki haberleşme kesiliyor bitiyor. Çünkü i̇şte biliyor musun yeryüzünde gezen bir insan var. Allah Teala ona demiş ki falancaya git şu sureyi oku. Allah'tan yeryüzüne inen ne var bakın bir vahiy var. İnen çıkan haberler var. Değil mi? Sahabe şaşırıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah Teala beni böyle isimlendirdim ya yani? dedi mi? Adım söyledi mi sana? Ubey bin Kerr mı dedi? Diyor ki Resulullah nam evet. an bu buka'a Ve mutluluktan bu sahabe ne yapıyor? E, ağlıyor. Bu hadisini İmam Bukhari arkadaşlar rivayet etmiş. Aynı şekilde İmam Müslim rivayet etmiş. Yani sahabenin faziletlerinden bir tanesi de bu. Ubey beyim nukab. Fakul tofi nefsi şey un minel kader. Bu zat geliyor diyor ki Ubey beyim nukab. Ey U bey. Yani içimde kaderle alakalı bir şey hissediyorum. Şüphe var. Bir sıkıntı var. Mağruzatım var. Bana ne diyor söylersin? diyor ki bana fehadisni bi şeyen la'alla Allah la'alla Allah yuzhebehu min qalbi bana diyor bir şey bir hadis bahset bir şey söyle ki Allah Teala bu kalbimdeki şeyi gidersin götürsün atsın fakale diyor ki Ubey ibn Ka'b "Lam anfaqtu misl ma qabalahu Allahu minka hatta tu'mina bil kader" bak o da şey söylüyor Uhud dağı kadar Allah yolunda altın harcasan. Onu infak etsen Allah Teala bunu senden kabul etmez. Ta ki ne zamana kadar? Kadere iman edene kadar. Ve tanem enne ma acabak lem yekun li yuxtak ve ma yuxtak lem yekun li yucibak. Sana isabet eden, senin başına gelen şey zaten isabet edecektir. Seni seni aşıp başka bir kişiye isabet etmeyecektir. Sana yazılmıştır. Muhakkak takdir edilirse başına gelecektir. Senin başına gelmeyen şey zaten başına gelmeyecektir. و لو مت على غير هذا لكنت من اهل النار diyor ki Ubey ibn Selam Bu itikat üzerinden başka bu itikattan başka bir itikat üzerine ölecek olursan eğer le mutte le kunt min ahli'n-nar le kunt min ahlin ateş ehlinden olurdun ateş ehlinden olursun قال فأتيت عبد الله <الْمَسْعُود> diyor ki bu zat Abdullah ibn Mesud'a geldim ve Khuzayfə'de bin Pey Peygamber'in sırdaşı, ona geldim. Ve Zeyd bin Thabit, Vahiy Kâtipleri'den birisi, Zeyd bin Thabit'e geldim. Fakullum, onların hepsi, Haddetni, bir misli zâlki, sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi bana, Allah Resulü aleyhi vesselam'dan ne yaptılar, aynı şeyi anlattılar, naklettiler, rivayet ettiler. Bu şekilde görüyoruz ki, arkadaşlar. Ne var? Sahabelerin hepsi bu şekilde iman ediyor. Bu şekilde kadere iman edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadere bu, bu şekilde iman etmeyen kimsenin de amelinin kabul olmayacağını, kabul edilmeyeceğini söylüyor. Evet. Kadere iman etmenin arkadaşlar birçok yani kul üzerinde etkisi var. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın rububiyet tevhidine ne yapmış oluyorsun? Tamamıyla iman etmiş oluyorsun. Yani Allahu Teala'nın Rab olarak her şeyi takdir ettiğini, takdir ederek önce bilerek, takdir ettiğini yazarak bunları dileyip yarattığına iman ediyorsun. Yani bu rububiyetin bir kemali oluyor. İmanın rububiyet konusunda ne yapıyor? Güçleniyor, kuvvetleniyor. Diyorsun ki bunu Rabbim takdir etmiş. İkincisi arkadaşlar allah Teala'ya olan itimadın, tevekkülün artar. Diyor ilmen. Kadere olan imanın güçlüyse. Çünkü biliyorsun ki her şey allah Teala'nın takdiriyle oluyor. Ve ona olan senin tevekkülün ne olur? Artar. Dersin allah Teala benim hakkımda ne dediyse o olsun. Tevekküle bak. İtimada bak. Değil mi? Öbür türlü ne yapacağını bilemeyen sersem tavuk gibi sağa sola Savrulursun. Üçüncüsü diyorlar ki kalbinde inan huzur olur. Ha, bilirsin ki mesela bir ev almak istiyorsundur. Bir araba almak istiyorsundur. Sana denk gelmemiştir. Sana olmamıştır. Nasip olmamıştır. Ha, hemen az önce okuduğunuz hadisi hatırlarsın. Ya, o sahabelerin sözlerini hatırlarsın. Rivayetleri ne diyor Ma akta ake lem yekun li yusibek. Sana isabet etmeyen, sana nasip olmayan şey zaten sana nasip olmayacaktı. Yani bilirsin. Üzülmezsin artık. Ama bazı insanlar var diyor ki 40 sene önce elinden kaçırdığı o fırsatı hala ne yaparlar? Ararlar. Keşke keşke. Hani keşke bahsinde aldık ya. Keşke keşke derler. Keşke ama şeytanın neyidir arkadaşlar? Şeytanın anahtarıdır. Değil mi? Şeytanın amelini ne yapar? İnsana böyle yaklaştırır. Şeytan gibi ne yaparsın? Keşke, keşke dersin. Keşke. Dördüncüsü arkadaşlar, kulun kendi nefsiyle gururlanmasına engel olur. Yani bazıları var ki ben yaptım, ben ettim, benim tecrübemle, benim çalışmamla, benim gayemle oldu. Demekten insanın ne var? Alıkoyar. Yani bilirsin, tamam, evet. Sonuçta insanın yapması gereken bir gayret var. Ama aynı gayreti herkes düzenliyor, herkes yapıyor ama Allah Teala ona veriyor, buna. Vermiyor. Evlenen bir sürü insan var, bir sürü çift var. Kimilerinin çocuğu oluyor, kimilerinin olmuyor. olmuyor. Değil mi? Bu şekilde kul var Kendi nefsini, kendi kadrini bilir. Demin ki okuduğumuz ayet bununla ilgili. Ayetin devamını zikredelim. Dedi ki, allah Teala, Teala, yeryüzünde isabet eden, yahu sizlerin nefislerinize isabet eden, her şey, onları yaratmadan önce her şey bir kitaptadır bir kitapta yazılıdır. Ve bu Allah Teala'ya nedir diyor Allah Teala? Çok kolaydır. Bakın ayetin devamında ne diyor Allah Teala? Leke la tasu ala Kaçırdığınız, yapamadığınız şeylere üzülmemeniz içindir bu. Yapamadığın, kaçırdığın bir şey var. Diyor ki Allah Teala üzülmemen için. Ve la tefrahu bima Size verilenler konusunda da ne yapmamanız için, çımarmamanız içindir. Bakın ayet bunu tamamen açıklıyor arkadaşlar. Hadid suresi 22-23. Her şey kitapta yazılıdır ve bu allah Teala Teala'ya çok kolay bir şeydir. Bunun hikmeti de nedir? Kaçırdığınız, yapamadığınız şeylere üzülmemeniz, size verilen şeylerle de şımarmamanız. Beşinci faidesi arkadaşlar, kadere iman etmenin. Başa gelen şeylere ne yapmamak? Üzülmemek sabretmek. Allah Teala takdir etmiştir diyerek Allahu Teala'nın bu başa gelen şey rahmet ve hikmetiyle hikmetinden sadır olmuştur. Değil mi? Allah Teala rahmetlidir. Merhamet sahibidir. Rahmet eder ve yaptığı her şey hikmet dahilindedir. Altıncı olarak arkadaşlar kuluna var. Sebeplere yanaşır, sebepleri yapar ama o sebeplere ne yapmaz? dayanıp güvenmez. Çünkü bilir ki her şey Allah-u Teala'nın takdir dahilindedir. Takdiriyle meydana gelir. Evet, burada kalalım. Niyetimizde öbürki bahsi musavirin resim yapanlarla ilgili gelen bahisi de almak vardı. Ama vakit geç oldu. Ona inşallah önümüzdeki hafta devam ederiz. hamdik, la illa